1. İnsanlık Toros-Zagros kavisine neler borçlu? Doğu Afrika rifinden çıkışta ana toplanma kapısı ve dünyaya yayılma merkezinin Toros-Zagros kavisi olduğunu düşündüren argümanlar çoktur. Birincisi, bu kavis rifin doğal yolunun sonudur. Buralara kadar dalgalar halinde gelinmektedir. Gerek Büyük Sağra'nın, gerekse Arabistan çölünün doğu ve batı kapısını adeta kapaması, Süveyş ve Doğu Akdeniz kıyılarını doğal yayılma yolu haline getirmektedir. Güney Akdeniz kıyılarda Cebelitar'ın boğazından İspanya ve Avrupa'ya ikinci önemli yolu teşkil etmektedir. Yapısı, coğrafi koşulları gereği Doğu Akdeniz kadar verimli değildir. Arada ciddi engeller ve besin sorunları vardır. En ideal yol Doğu Akdeniz kıyılarından itibaren verimli hilal olarak adlandırılan Zagros Dağı silsilesi. Toros, Zagros, Taat silsilerinin teşkil ettiği kavisten geçmektedir. Bu alan o kadar elverişlidir ki, kalıpta gelişkin bir toplumsallığa dönüşmemek olası görünmemektedir. Buradan ikinci hususu çıkartabiliriz. İnsan toplulukları için iklimin elverişliliği, doğal bir tarla düzeninde bol meyve ve bitkiye sahip olması, çok zengin av hayvanlarını barındırması, güvenlik için ideal mağaraya sahip bulunması, çok sayıda nehir ve akarsuya debi oluşturması, daha sonraları insanlık hafızasında cennet kavramına yol açacak denli elverişlilik arz etmektedir. Yakın yörelerdeki çöllere kıyasla bu alanın söz edilen olumlu özellikleri karşısında cehennem-cennet ikiliminin insanlık hafızasına temel kavramlardan biri olarak yerleşmesi anlaşılırdır. Doğu Afrika rifinden sonra insan türünün ikinci önemli yoğunlaşma alanı olduğunu bu özellikleri nedeniyle rahatlıkla varsayabiliriz. İnsanlık tarihinde uygarlıksal gelişme için kuluçkaya yatılan yer demek abartılı sayılmaz. Ayrıca insanın destanlık öyküsünün yazılmaya, daha doğrusu oluşmaya başladığı yer olarak da kutsallaştırılabilir. Daha sonraki büyük devrimler bu kutsallık destanının ürünleri olacaktır. Üçüncü olarak yaklaşık 50 bin yıl öncesinde alandaki yoğunlaşmalar simgesel dil temelinde gelişmektedir. İşaret dili gibi çok ilkel bir anlaşma aracından simge diliyle anlaşmaya geçiş büyük gelişme potansiyeli taşımaktadır. Geniş bir dil bölgesinin oluşumu insan türüne muazzam toplumsallaşma, korunma ve besin elde etme imkanı vermektedir. Belki de tarihin henüz keşfi yapılmamış ve adı konulmamış en büyük devrimi budur. İlk büyük devrime dil devrimi demek uygun olabilir. Çünkü hiçbir devrim, bu devrim kadar bu coğrafyada toplumsallaşmaya hizmet etmemiştir. Her gün kutsal bir kavram, yani keşfedilen yeni bitki ve av hayvanları oluşturulmakta, ev düzenine yakın yerleşimlere, ilk defa güvenli yuvalarda yaşam geçilmekte, dört mevsim en ideal haliyle yaşanmaktadır. Tüm bu süreçler kavramlaştıkça, geniş toplulukların ortak dili, Dolayısıyla ilk defa ayırt edilen kimliği oluşturmaktadır. Ne hazindir ki ilk kimlikli etnisitenin oluştuğu bu alanda günümüzde vahşi bir kimlik soygurumu yaşanmaktadır. Büyük toplumsal gelişme dediğimiz süreç bu zengin olgu ve kavramlarla gerçekleşmekte, daha doğrusu inşa edilmektedir. Kavramsal gelişme beraberinde düşünsel gelişmeye yol açmaktadır. Kavramlarla anlaşan, ve bütünleşen insanların dar klan toplumu halinde kalmayacakları bir üst toplumsallaşma için büyük bir dinamizm kazandıkları kuvvetli bir varsayımdır. Bu konunun gerek antroloji ve gerekse tarih öncesi çağlar açısından araştırılması gereken en temel alanlardan birisi olduğuna inanmaktayım. Büyük arkeolog ve tarihçi Gordon Childe haklı olarak böylesi bir sezgiye ulaşmış olmalı ki en önemli eseri olan ve o dönemde bu coğrafyada olan bitenleri bir sonraki aşamanın gelişmeleri için olsa bile ilk aşaması için de rahatlıkla söylenebilir, konu edindiği kitabında ''Tarihte Neler Oldu?'' adını vermektedir. Şu hususu da önemli belirtmeliyim ki sadece arkeolojik yöntemlerle bölgenin geçmişi aydınlatılıp çözülemez. Sadece arkeolojik yöntemlerle bölgenin geçmişi aydınlatılıp çözümlenemez. Biyolojiden fiolojiye, coğrafyadan diğer bir anlatımda. Özellikle iklim ve tarım coğrafyasından, sosyolojiye, antropolojiden teolojiye kadar birçok bilim disiplininin verileri bütünleştirilerek ilk çağ tarihinin aydınlatılmasında çok önemli gelişmeler sağlanabilir. Burada yaptığımız sadece dikkat çekmek ve göreve davettir. Jeoloji bilimi yaklaşık 20 bin yıl önce 4. Buzul döneminin sona ermeye başladığının kanıtlarını vermektedir. Diğer bilim verileriyle desteklendiğinden, bu doğruya yakın bir gelişmedir. 10.000 yıl öncesinde Arabistan ve Büyük Sahara Çölü'nde yağmur ve yeşilin daha bol olduğu kanıtlanmıştır. Bu elverişlilik çobanlık kültürünün yaklaşık aynı dönemde gelişimiyle çakışmaktadır. Bununla birlikte diğer büyük bir gelişme Afrika'nın ilkel dil yapılarından daha üstün Semitik dil gruplarının kendini göstermesidir. Semitik kültür özde bir çoban kültürüdür. Örneğin çobanlık o denli önem kazanmıştır ki deve, koyun, keci gibi hayvanlara ilişkin oluşan büyük bir kültürel birikim halen varlığını sürdürmektedir. Bu temelde etnisitenin oluşup farklı kimlilik kazandığı da gözlemlenmektedir. Çok güçlü bir etnisite bizim tabirimizde aşiret kültürünün halen geçerliliğini koruması bu gelişmeyi kanıtlayıcı niteliktedir. Birçok Sümer ve Mısır uygarlık söyleminde bu kültürün etkilerine bolca rastlanmaktadır. Yaklaşık 6 bin yıl öncesine kadar elverişliliğini sürdüren iklime bağlı olarak Semitik kültür, Büyük Sahara Çölü'nden Doğu Arabistan'a, kuzeyde ise tarıma elverişli toprak sahalarına kadar çok geniş bir sahaya tarihte ilk defa kalıcı bir iz bırakmak üzere damgasını vurmuş gibidir. Semitik kültür sahası, Doğu Afrika rifindeki kültürün devamı niteliğindeki gelişmiş bir aşamasını teşkil etmektedir. Bu kuşak daha sonra tek tanrılı dinlerin kuruluşuyla özgünlüğünü pekiştirecektir. Fakat önemli belirtmeliyim ki Mısır ve Sümer uygarlığının oluşumunda bu kültür belirleyici olmaktan ziyade iki uygarlık alanı üzerinde Aramitler ve Apirular adıyla tarihin ilk istilacı kabileleri olarak değerlendirilecektir. Semitiklerin tarihin şafak vaktinde çok önemli bir oluşum olduklarını adeta ayak seslerini titreştirdiklerini belirtmek mümkündür. Kuzeyde tarıma elverişli toprakları aşımamalarının nedeni ise, belki de onlardan daha güçlü bir kültürün gelişim kaydetmesidir. Tarım kültürüne adım adım geçiş kültürde diyebileceğimiz bu oluşumlara genel olarak tarla kültürü demek uygun bir adlandırma olabilir. Nitekim, tarihte aryenler olarak adlandırılan bu toplumsal gelişmeyi tarlacılar, topraklılar, ki bunlar ari, bu toprakların ilk kültürel kimliğine sahip Kürtçe'de toprak, yer ve tarla anlamına gelmekte olarak değerlendirmek mümkündür. Semitiklerin kuzeyini, ilk başta çekirdek alan olarak Toros-Zagros kavisini tarımsal gelişmeye açan Aryenleri tarımın yaratıcıları olarak değerlendirmek mümkündür. Bu gelişmede de iklim ve toprak yapısı, bitki örtüsü ve hayvan türleri belirleyici rol oynamaktadır. Semitik alanlarda, tarım ancak çok sınırlı vahalarda hurma gibi çok az tür üzerinden gerçekleşirken, kavisin diğer adıyla verimli hilalin her tarafı tarla olmaya elverişli olup, fıstıkgiller, palamut yani meşegiller, ardıç, meyvegiller, bağ, üzümgiller, tahıl, buğdaygiller yetiştirmeye son derece elverişlidir. Yine yabani koyun, keçi, sığır, domuz, köpek, Kedi başta olmak üzere evcilleşmeye uygun birçok hayvan türünün sürüler halinde dolaştığı alandır. Dağların yüksek kısımlarında geniş ormanlar vardır. Dört mevsim en uygun halleriyle yaşanmaktadır. Yağmurlar adeta düzenli sulamayı aydınlatmaktadır. Birçok akarsu ve nehir kıyısı yerleşmeye oldukça uygundur. Tüm bu elverişli koşullar altında tarihin şafak vaktinin sökün etmesi, beklenmesi gereken bir gelişmedir. Jeoloji ve ilk çağ kayıtları, alanda buzulların 15 bin yıl öncesine kadar yüksek dağlık alanlara doğru çekildiğini göstermektedir. Yüz binlerce yıl boyunca, insan türünün en önemli yoğunlaşma alanı olması, dil devriminin yoğunca yaşanması ve semidik kültürün dayatması sonucunda, bölgenin kısa süren bir mezoretik dönem olarak adlandırdığımız Orta Taş Devri, yaklaşık M.Ö. 15.000 ila 15.000 dönemine devirdikten sonra Neolitik devre geçtiği varsayılmaktadır. Akkari mağaraları, mezolitik veya daha öncesinin yoğunca yaşadığının ipuçlarını vermektedir. Yontma taşlarda da bu konuya bolca kanıt sağlanmaktadır. Bölgede asıl patlamanın Neolitik'le başladığına, yaklaşık 12.000 yıl öncesinden bu kültüre geçildiğine dair bolca kanıtlara rastlamaktayız. Tarım, Tarla ve köy devrimi olarak da adlandırabileceğimiz bu çağ, gerek insanlık, gerekse daha dar anlamda uygarlık tarihinin bir ön koşulu niteliğindedir. Kendi başına dev bir kültür çağıdır. Önemi henüz layıkıyla anlaşılmayan ve tarihte hak ettiği yeri bulamayan bu kültür üzerine ne kadar durulursa o kadar yerindedir. Gordon Çil'de, bu anlamdaki kültür çağının Batı Avrupa'daki 400 yıllık kültürden daha az önemli olmadığını söylerken gerçeğe daha yakın durmaktadır. O kadar icat yapılmıştır ki saymakla bitmez. Tüm tarımsal, zanaatsal, ulaşım, barınma, sanat, yönetim, din alanlarında devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmıştır. Her alanda binlerce yeni olgu keşfedilip adlandırılmalara konu olmuştur. Böylelikle, Semitiklikten sonra en geniş hatta semitikliğin çoban dilinin dar olan kelime dağarcığının çok üstünde bir dil hazinesine kavuşan Aryan dil grubu şekillenmiştir. İnsanlığın kaybolmayan hafızasının temeli atılmış gibidir. Bu dil grubunun Hindistan'dan Avrupa kıyılarına kadar geniş bir sahaya taşınan kültürle birlikte yayılması bu çözümlememizin doğrulanmasını bir kez daha göstermektedir. Öyle sanıldığı gibi Aryan dil grubunun doğuş kökeni Avrupa, Hindistan ve ikisi arası geçiş bölgelerinde Kuzey Karadeniz, Rusya stepleri, İran yaylaları olmayıp verimli hilalin çekirdek bölgesindedir. Gerek kelimenin etimolojik çözümü, gerek bütün Hint Avrupa dil gruplarında kullanılan temel kelimelerin etnik yapılarla bağlantılandırılması bu gerçeği doğrulamaktadır. Daha da önemlisi kültürün çekirdek bölgesinin bu alan olması kelime ve dil yapısının da doğal olarak burada kurulmasını gerektirir. Halen mevcut etnik kültürel yapılar ve diğer tarihi kalıntılar bu gerçeği fazlasıyla doğrulamaktadır. O halde ikinci büyük dil ve kültür kucağının varlığı tarihi ve yayılması gerek toplumsal gelişmenin gerek onun uygarlıksal aşamasının anlaşılmasında tarihi öneme sahiptir daha önceki tüm katmanların bu iki temel dil ve kültür grubu içinde eridiklerini söylemek mümkündür. Sadece aynı buzul dönemin sona ermesinden sonra Sibirya'nın güney eteklerinde üçüncü bir dil kültür grubundan söz edilebilir. Muhtemelen bundan dokuz bin yıl önce güneye doğru yayılım gösteren bu kültürün anavatanı Çin'dir. En batı ucu, Finlilere kadar uzanan bu kültürden Türk, Moğol, Tatar, Koreliler, Vietnam ve Japonlar başta olmak üzere en geniş üçüncü kuzey kucağının oluştuğunu söylemek mümkündür. Amerika kıtasındaki Dereli kökenli kültüründe Bering Boğazı üzerinden aynı dönemdeki yayılımın sonucu olduğuna dair güçlü arkeolojik etnolojik kayıtlara sahibiz. Eskimo'ları da bu gruba dahil edebiliriz. Afrika'nın halen yaşayan birçok kültürü yüzbinlerce yıllık özelliklerini korumasına rağmen Semitik grubun güçlü etkisini yaşamaktadır. Özellikle Sıvahili dil grubundakiler böyledir. Ormanların, dağların ve çöllerin derinliklerinde milyonlarca yıl öncesini yaşayan klanlara rastlamak da mümkündür. Bu tabloya göre insanlık, başta yerküremizin güney-orta kuzeyinde olmak üzere, bundan 6000 bin yıl öncesine doğru geldiğimizde, uygarlığa geçiş yapacak üç temel dil ve kültür grubuna kavuşmuş bulunmaktadır. Bu kültürler arasında yoğun geçişlerin olması doğaldır. Tarih ve coğrafyanın etkisi altında farklılık taşıdıkları da günümüzde bile gözlemlenmektedir. Konumuz açısından önem taşıyan husus, hint Avrupa uygarlığının kaynaklarını araştırırken ana kaynağı doğru teşhis etmektir. Tarih bilimi, zaman-mekan etkisindeki çekirdek kültür tanımlamalarına öncelik vermektedir. Kapitalist kültürün bile çok keskin bir çekirdek yayılımının olduğunu günümüzde netçe bilmekteyiz. Kaynağı olmayan, hayali ve havai tarih anlayışları bilincimize ağır darbe vurmaktadır. Tarih bilincini yaşamsal yorumlara kavuşturamayanlar, günümüzün yorumunu da anlamlı yapamazlar. Tarihsiz bir toplumu yetkince anlamak ve yaşamak mümkün değildir. Daha önceki özgür insan savunması adlı savunmamda uygarlığın kaynağını değerlendirirken, Aşırı biçimde Fırat Dicle havzasına ve ondan kaynaklı Sümer uygarlığına indirgemeci yaklaştığıma ilişkin bazı eleştiriler almıştım. Bu eleştirilerde göz önünde bulundurarak indirgemecilik konumunda bulunmadığımı ama ana kaynağı önemsediğimi ısrarla belirtmek durumundayım. Tarihin akışını bir ana nehre benzetirsek, toplumsal gelişmenin ontolojik yapısı açısından bu kaçınılmazdır, ana kültür, ve yan kollar meselesine dikkat çekmek maksadıyla taslak niteliğindeki bu düşünceleri belirtiyorum. Daha doğrusu dikkat çekiyorum. Nasıl ki günümüzün hakim uygarlığı, yani kapitalist modernite, Hint-Avrupa kültürü de Aryan kültürü kaynağına, onun Sümer ve Mısır kollarına dayanmaktadır. İnsanlık uygarlığındaki ana nehir ve kolları sorununu doğru çözümlemezsek günümüzün doğru anlamlandırmasını yapamayız. Ana nehre kimi yan kollar güçlü akar, kimi kollar yarı yolda kurur. Ayrıca ana nehrin doğduğu kaynak da belirleyici anlama sahiptir. Eğer toplumsal gelişmenin tarihsel ve coğrafi boyutlarıyla yetkin bir anlamına erişmek istiyorsak yöntemin gereğini sorunların çözümünde denemek gerekir.